Global Population Speak Out Projesi Alberta'yı Kuzey'in Nijeryası gibi düşünebiliriz. Tabi yine de Alberta'da çok daha fazla beyaz insan yaşıyor ve Kanada ordusu petrolünü korumak için henüz kimseyi öldürmedi. Her iki ekonomi de gittikçe daha fazla petrolün hükmü altına girdi. 2009 yılında Nijerya günde 2,1 milyon varil, Kanada ise günde 1,9 milyon varil petrol ihraç ediyordu. Çevre koruma açısından petrol endüstrisine getirilen kısıtlamalarda hem Nijerya'da hem de Alberta'da çok gevşek ve her iki yerde de yerli halk Nijerya'da özellikle Ogoni, Alberta'da da Cree halkı petrol endüstrisine karşı canla başla mücadele ediyor. Winona LaDuke ve Martin Curry Aşırılıklar gezegen, Aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatora. Global Population Speak Out Projesi